Günaydın Bir Dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, önce küçük bir duyuru yapalım. Tabii. Ee, bir Dolap Kitap e, yazılarımız e, sürüyor. İşte radyo yayınımız zaten sürüyor ama biz e, artık e, YouTube kanalımızı da e, aktif olarak kullanmaya karar verdik. E, hem çocuk kitapları ile ilgili içerikler hem... Ee, çocuk yayıncılığı alanından farklı konular ee, hem de eğer fırsat bulabilirsek çocuklarla ilgili kendi çocuklarımızda yaşadığımız deneyimler gibi ya da işte e, çocukları genel olarak ilgilendiren konularla ilgili e, birçok içeriği buradan video olarak da paylaşacağız. Ee, bir göz atarsanız Henüz tek bir video koymuş durumdayız ama e, bir göz atarsanız seviniriz. E, abone sayımızın artması e, bizim için önemli. izlenme sayılarımızın artması da bizim için önemli. E, i̇lginizi bekliyoruz. Hatta bugün radyo kaydını yaparken bir yandan da görüntülü e, kayıt ya evet. yapalım demiştik ama nasıl becereceğimizi e, henüz çözemediğimiz için... Ee, o kadar karışık işlere girişmeyelim dedik. Girişmedik elindir. evet ama daha sonra belki bunu da yaparız. Evet. Şimdi ilk kitabımızla başlayacağız. Bu kitabımız e, ben bu kitabı daha önce anlatıp anlatmadığımdan emin değilim. Sen hatırlamıyorsun anlattığımı. Hayır ben Michael anlattığını Moore, düşünmüyorum. Michael Ay'a kulak ver. Çünkü hakkında okuduğumda çok heyecanlanmıştım ve... E, Baya bir şeyler okudum internette hmm. içinde Sözü Geçen Gemi ile ilgili. Sen anlatmış kadar olmuşsun bence evet. çünkü anlatmadın yani. Yani kafamda o kadar güzel bir film gibi evet. izledim ki o yüzden anlatmışım gibi geliyor. Çok canlı hala yani okuyalı aylar oldu. <gülüyor> Michael Morpurgo'nun yazdığı Aya Kulak Ver. 2016 yılında çıkmış bir kitap bu. Ben 2017'nin sonlarına doğru okumuştum. Şimdi az önce tekrar alıp karıştırdım. Tekrar e, hikayenin içine dalı verdim. Morpurgon'un zaten kitaplarında hep öyle bir becerisi Hı. oluyor. İnsanı alıp götürüyor. E, Türkçesi Arif Cem Ümüver'e ait. Tudem etiketiyle yayınlanmıştı bu kitap. E, Morpurgon'un başka birçok kitabında olduğu gibi yine Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçiyor bu öyküde. E, İngiltere'nin güneybatısında. Plimut açıklarında bir ada topluluğu var, Silia adaları diye, hı hı. epey Anakaradan uzakta, birkaç ufak ufak bir sürü adadan oluşuyor. Bunların bir kısmında yerleşim var, bir kısmında hiçbir şey yok. Bir tanesinde, hı hı. San Helen adasında mesela bir karantina evi var. Zamanında hı hı. hasta insanlar oraya hı. terk edilirmiş. Bizim Urla'daki karantina adası. Evet. Bu Misallik daha da kötü evet. çünkü hani ölebilecek ha, insanları oraya terk ediyorlar. Neyse, bu adalardan birinde de Alfi adında genç bir çocuk yaşıyor. Annesi ve babasıyla birlikte. Ee, o da, adalarda yaşam hani hep böyle e, çok yalın bir yaşam vardır. Ve genelde dışarıdan kopuktur. Haberler hep sonradan gelir ya. Burası da öyle. Kendi halinde bir e, kasaba. E, savaş başlamış. Ama savaşın etkileri çok da e, buraya ulaşmamış. Zaten e, Şöyle de bir durum var zamanında 19. yüzyılın sonlarına doğru bir Alman buharlı gemisi Sililler bu adanın açıklarında battığı için kitabın sonunda da zaten böyle bir takım ek bilgilerin olduğu sayfalarda anlatılıyor. Kaza geçiriyor o ada halkı yardıma koşup işte insanları kurtarmaya çalışsa bile çok büyük sayıda yaşam yitiriliyor. Ee, yani o yüzden Almanlar savaş başladıktan sonra bir karar alıyorlar ve e, o ada halkının yaptığına saygı duydukları için e, oraya e, yakın çevresine savaş gemilerini getirilmeyeceğini duyuyorlar. Bu sözlerine de sadık kalıyorlar. O yüzden e, hem bu durum yüzünden hem biraz uzakta bir bölge olduğu için gerçekten kendi hallerine yaşıyorlar ama savaşın etkileri ufak ufak Yine de yansıyor oraya. Mesela çok canlı, neşeli, hayat dolu bir genç savaşa gidiyor. Oradan geri dönüyor sakatlanmış olarak. Ve eskiden bıraktıkları kişi gibi değil. Gidenler oluyor ya da. Bir gün Alfi ile babası işte balık tutmaya yine çıkıyorlar. Her zaman gittikleri yerin biraz uzağına gidiyorlar. Annesi tembihlediği halde. Hatta Alfi o gün yine okula gitmiyor. Okula Hı -hı. gitmeyi, balık, babasıyla gitmeyi tercih ediyor. Sen Helen adasına doğru yaklaşırlarken bir ses duyuyorlar. Önce işte martı çığlığıdır, başka hayvan sesidir falan deniyor. Bir yandan da o adayla ilgili batıl inançları var insanların. İşte orada hayaletlerin dolaştığına dair. Ama sesi bir iki kere daha duyunca meraklarına yenik düşüyorlar. Ve hani normal bir şey değil bu. Gidip bakmak istiyorlar. Alfi çok ısrar ediyor. Adaya çıkıyorlar. Adada birazcık daha ilerliyorlar. Ve o karantina evinin oraya vardıklarında bir kız çocuğuyla karşılaşıyorlar. Yani ilk başta zaten hayal et mi değil mi? Orada bir kız çocuğun olması da imkan yok. Ayağı yaralı çok kötü durumda yani sefil durumda bir çocuk konuşamıyor ve zaten Alfinin babası hemen kucaklayıp alıyor çocuğu kendinden geçiyor çocuk apar topar kayığa geri dönüyorlar ve eve getiriyorlar tabi bu haber hemen yayılıyor kasabanın doktoru var doktor Crow o geliyor i̇şte uzun, çok uzun bir süre tedavi ediliyor kız konuşamıyor kendinde değil sürekli yüksek ateş ayağı çok kötü durumda ağzından tek bir sözcük çıkabiliyor Lucy Hı. adı olduğunu varsayarak işte Lucy şöyle, Lucy böyle Lucy'yi hayatta tutmaya ve iyileştirmeye çalışıyorlar ama bir yandan da e, bir durum var Lucy daha sonra Alfie'nin babası Jim kuzeniyle birlikte adaya tekrar gidiyor araştırmak için hani orada bir başka iz bulabilir miyiz diye bir battaniye ve oyuncak ayıyla dönüyorlar kitapta bir dipnot var o dönemde işte e, 1900'lerin başında e, o, bu tip oyuncak ayılar hı hı. Çok da e, yaygın bilinen bir şey değil. Hele öyle bir e, uzaktaki bir adada, küçük bir köyde tuhaf karşılanıyor oyuncak bir ayı. E, şeyin üstünde de, battaniyenin üstünde de Wilhelm yazıyor. Hı. Bir Alman adı. Böyle olunca anne ve baba hemen bunu e, kimsenin duymamasını istiyorlar. Çünkü Almanlara karşı ciddi bir düşmanlık başlamış ve giderek de e, yükselen bir düşmanlık bu. Ee, sürekli konuşuyorlar kızın onları anlayıp anlamadığından emin olamıyorlar ve giderek dedikodular artmaya başlıyor. Hiç konuşamıyor çünkü bizim dilimizi bilmiyor. Hı hı. İşte bu bilgi daha sonra Wilhelm yazısı e, o e, kuzen aracılığıyla başkalarının kulaklarına da gidiyor. Hani o kadar tembihlenmiş olmasına rağmen. İşte bu Kaiser'in adı. Bu kız Alman. Bu kız bizim hı hı. düşmanımız ve siz ona bakıyorsunuz düşmanı besliyorsunuz diye Aileye karşı çok ciddi bir e, tepki yavaş yavaş doğmaya başlıyor. E, bu tabii böyle aylar süren bir süreç. Yani kızın iyileşip de odadan, yani yatakta oturur hale gelmesi, odadan dışarı çıkması, aşağıya inmesi falan çok uzun süre. Ve aile sırf sevgi veriyor. E, onun iyileşebilmesi için her türlü e, olanaklarını, yani kendileri de savaşta olmalarına ve yani çok da iyi durumda olmamalarına rağmen onu ıı, bakmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tabi doktorun büyük desteği var. Ama bir yandan da kasabada giderek karşılarına aldıkları bir durumla karşı karşıya geliyorlar. Sonra hikaye bir anda New York'a sıçrıyor. Birkaç ay öncesine. Ha. Ve Geriye döndük. Evet geriye döndük. New York'ta ıı, hali vakti yerinde bir ailenin kızıyla. Mary ile Karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. Meli'nin babası Avrupa'ya gitmiş. Bu kadar keskin mi geçiyoruz geçici? Evet. Hı -hı. Ee, ve bambaşka bir kız çocuğun hikayesini dinlemeye okumaya başlıyoruz. Ee, babasından haber alınamıyor, işte babayı çok özlemişler. Babadan bir mektup geliyor, babası ee, işte o, o, yaralanmış, tedavi görüyormuş diye. E, ve annesi karar veriyor. Yola çıkacaklar. E, o zamanın büyük transatlantiklerinden bir İngiliz gemisi. Lusitanya'ya binecekler. Ama işte e, binmeyin diyenler var. E, çok tehlikeli olur. E, ama hayır gideceğiz diyorlar. Tam da o günlerde e, gazetede Lusitanya işte, e, duyurusu var, ilanı var. Hmm. Yolcuları bekliyor diye. Tam altında Alman Büyükelçiliği'nin bir uyarı notu var. Annesi kızından bunu saklamaya çalışıyor ama daha sonra gemiye binince hmm. okuyor Mary bunu. Binmeyin, tehlike, savaş durumunda ve her tür gemiye karşı savunma da olacağız gibisinden hmm. bir uyarı var. Bu da gerçekten gerçek olmuş yani hayatta olmuş hani belgeleri var. Ama buna rağmen biniyorlar ve Mayıs ayında bir dakika Heh ayı pençesi oğlum biz şimdi başka bir kitaptan bahsediyoruz biraz sonra konuşalım mı işte burada bak burada bunlar onun pençeleri biz şimdi bir kitabı anlatalım sonra tamam mı bak burada pençeler sen şimdi otur bak kitabına evet şimdi, e, mayıs, mayıs ayında mayıs ayına gelmeyelim hemen bir hmm. ayrıntıyı söylemem gerekiyor e, bu new york'taki geçmişteki o gemiye binme hikayesinden önce e, lucy Birazcık düzeliyor. Doktor Crow müziğin iyileştirici bir etkisi olduğunu düşündüğü için işte gramofon denilen şu yeni aletlerden var bende diyor. <gülüyor> <Evden> <gülüyor> o kadar onu yeni mi ya gramofonu kaç... demek ki. Evet. Ama o evet, adayı evet. da düşün yani Hı -hı. oraya sonradan da gelmiş olabilir. Ee, birkaç tane de plağı var. Onları getiriyor. İşte Chopin'in bir e, eserini takıyor. Ve Lucy odadan çıkıp Merdiven başına geliyor ve piyano diyor. İlk defa konuşuyor. Hmm. Ha, tabii herkes bunun bir mucize olarak görüyor. Ee, buradan New York'a sıçrıyoruz. Hmm. Lucy piyano dersi, e, Mary piyano dersi alıyor. E, i̇şte öğretmeninin verdiği egzersizleri hiç sevmiyor. Babasıyla çalmayı en çok hoşlandığı eser Mozart'ın 11. senfonisinden hmm. bir piyano sonatı. E, onu çok seviyor. Ve işte babasıyla aralarında şey, şöyle bir o, mesajlaşma vardı işte. Beni hatırladığın zaman Aya bak ben seni duyacağım diye kitabın adı da Aya Kulak Ver oradan geliyor. Gemiye biniyor. gemide bir piyano var büyük yolcu yemek salonunda. Bir kamarotla arkadaş oluyor Meri orada İşte şey onun hikayesini dinliyordu. İşte İrlanda'ya geri dönecekmiş o da artık ailesini çok özlemiş. Hı -hı. Ee, uzaktanın hani yaklaşırken Liverpool'a yaklaşırken uzakta ve ki şanslıysak İrlanda kıyılarını bile görebiliriz. Hmm. Diye böyle aralarında tatlı bir dostluk var. Bir gün o yemek salonuna gidip piyanoya oturup çalmaya başlıyor Mary. Ee, ve Mozart'ın o çok sevdiği sonatını çalıyor. Herkes alkışlıyor, tebrik ediyor. Salondan çıktığında bir adam, eee eminim ki çok güzel çalmışsındır ama diyor çaldığın Eser Mozart'ın bir Alman'ın e, müziğiydi. Düşman müziğini çalamazsın gibi bir şey diyor. İşte Mozart yani, Avusturyalı mi? değil miydi diyorlar. Hı. Fark etmez Alman Avusturya. Şu an savaştayız. Hepsi bizim düşmanımız. Yani, düşman müziği diye bir kavram. Tabii, tabii. E, yani adalı, ada halkında nasıl ön yargılar varsa herkeste böyle küçük küçük e, kötülük tohumları e, gelişmeye Bayağı başlamış. Baya çerpilmiş hatta yani. Ve... E, çok geçmeden gemiye bir torpil. Ama şimdi biz bir kitap anlatıyoruz ya De peki. E, bu e, yapıştırma kitabı evet. Onu Tayga ile birlikte bakabilir misiniz Taygacım? Olur mu canım? Evet. E, çok geçmeden gemiye bir torpil isabet ediyor. Ah işte bunu Bildeniz bekliyorduk zaten. zaten. E, ve gemi batmaya başlıyor. Büyük bir panik işte Mary annesini bulmaya çalışıyor o kamarot Brandon çabuk kendini kurtarmalısın diyor işte insanlar filikalara hücum ediyorlar büyük bir karmaşa tekrar Sili adalarına dönüyoruz oradaki işte okul, okulda bir öğretmen var çok sert bir öğretmen bütün çocuklar okula gelmelidir deyip Mary'i de hani birazcık daha iyileşmiş durumda Mary artık Mary'yi oraya çağırıyor ama bu sefer Alfi sürekli Mary'nin Mary değil tabi Lucy kayıp Lucy diyorlar hmm. Lucy'nin koruyucusu rolünde çünkü herkes çok ağır hani Alfi'ye de dahil hmm. olmak üzere sözlü saldırılar işte hıp konuşma baya hani artık ailek herkesle ilişkisini kesmiş durumda doktor dışında ve evet. e, tekrar e, tek e, Mary'nin hikayesine, adadaki kayıplısının hikayesine Hı -hı. gide gele sonunda bütün birçok ayrıntı işte ben ufak ufak bahsettim ama sonunda işte o battaniyenin hikayesi, ya, gemi battıktan sonra neler olduğu, e, Mary'nin annesiyle babı, annesinin babasının e, akıbeti e, vesaire her şey açıklığa kavuşuyor. Çok güzel bir kitaptı. İşin ilginç tarafı Michael Morpurgo'nun büyükannesinin hikayesiymiş bu. Ha, öyle mi? Başında öyle ha. bir not var. Yani denizden bulunmuş. Ha öyle mi? Başında küçük böyle bir, bir bizi, bizi yapan büyükannemdir diyor. Tabii ki büyükbabamın da bir miktar yardımcı olduğunu, olduğunu belirtmek gerekir diyor ama ben ne olduysam kim olduysam onların etkisi büyüktür diye. Hmm. E artık bunun ne kadarını e, anlatılanlardan, ne kadarı, evet. aile geçmişinden devşirdi. Bir, bir kısmı zaten gerçek olmuş olaylar. Hı hı. Sonradan işte e, Lusitanya'nın e, askeri mühimmat, silah taşıdığı ve bu Aa. yüzden e, batırıldığı söylenmiş. E, daha sonraki yıllarda İngiliz hükümet işte sadece askeri malzeme vardı ama silah yoktu demiş ama... Rusya'nın e, ne taşıdığı yani yolcu dışında başka ne taşıdığı tam olarak bilinmiyor, bilinme, açıklanamamış sanırım. Böyle bir kitap çok etkileyiciydi. E, Michael morpurgo yazmış, Aya Kulak Ver adını taşıyor, Arif Cem'in Türkçesiyle Tudem yayınlarından çıktı. E, i̇stersen e, Melin'in kayıp Rusinin çalmayı en sevdiği e, Piyano konçertosu Mozart'ın evet. 11. senfonisinden Andante grazioso'yu dinleyelim sonra devam edelim. Tamam. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Sen hangi kitaptan bahsettin ilk bölümde? Ee, i̇lk bölümde Michael Morpurgo'nun Ay'a Kulak Ver isimli kitabından bahsetmiştin. Evet çok çarpıcıydı. Şimdi, evet birazcık da vaktimizi e, fazla <gülüyor> tamam, kullanmışım. Sana çok vakit kalmadı. Hemen yeni bir kitaba geçelim. Ee, kitabımız yeni e, çıktı yakın zamanda çıktı. Ee, ABM yayınları tarafından yayınlandı. Bizim Devin Nesi Var dizisinin ilk kitabı zugileyen Yinki. Ee, kitabı Seda Meşeli Alar yazdı ve Rukiye Ulusan U, e, Ulusan e, resimledi. Ee, çok keyifli e, bir kitap. Ee, bu kitabı ben de editörü olarak e, yer aldım bu çalışmanın içinde. Çok çok keyifli bir çalışmaydı. Ee, o yüzden çok Keyifli anlatmak istiyorum. Şimdi e, ama kitabın adını söyler söylemez Tayga geldi yanımıza ve dedi ki e, ben de anlatmak istiyorum. Az önce bu kitabı anlatacağımızı duyunca şey o da, ve ormanda katılmak istiyor yayınımıza şu anda kitabı da. Ee, kitabı da önüne çekti. Evet. Şimdi e, kitap e, kitabın geçtiği yer Zinkorino adası. Biliyor musun Zinkorino adasını? Yüksek sesle söyleyebilirsin Tayga. Merhaba. Ha merhaba orman sen... merhaba. Merhaba, tamam. Şimdi Yinki'nin geçtiği yer, Yinki öyküsünün geçtiği yer Zincorino Adası. Zinkorino Adası denizin ortasında bütün adalar gibi bir ada ama biraz daha böyle ıssız bir yerde bir ada galiba. Ve ilginç bir özelliği daha var Bu Burada yaşayan ee, miniler, onlar miniler. Çünkü gerçekten mini miniler. Baba, becerdi. biz bile onlar için deviz. Evet, bir kedi bile, baksana kediye. Evet. Kedi kocaman kalıyor yanlarında, o kadar miniler. Bir şey diyeceğim. Efendim. E, yemek mutlaka hiç olmuyor. E, mutuma yiyeceksin şimdi. Tamam bir dakika. Ama, şu... ama pisirdin mi? Evet şimdi bu kitabı anlatınca yiyeceksin. Tamam mı? A, a, a, tamam. bu de adada de sesli söyle oğlum. O... <gülüyor> tamam o zaman şimdi e, sizin bizim yemek. yemek e, Bizim miniler çok acıkmış. Adada e, güzel bir şey daha var. Farklı bir şey daha var. O da yinki. Yinki. Bir zamanlar bu adaya gelmiş ve yerleşmiş bir dev minilerle Yinki bir arada yaşıyorlar. Yinki aslında Yinki yi şöyle e, anlatıyoruz, Yinki böyle tarif ediliyor kitapta. E, Yinki çok şirindir, ince yok, ve zeki. Yok. Evet, Zincolino'nun en tepesinde yaşar yıllardan biri. İncitmez asla hiç kimseyi. Tanısan sen de seversin bu güzelim şeker devi. Ama tam da o günlerde ne oluyor sence burada? Ağlıyor. Evet. Yinki ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Hatırlıyor musun Yinki nasıl ağlıyor? Zugi de Zugi. Zugi de Zugi. Zugi de Zugi. Zugi mi? Ne Zugi'si? Zugi de ne demek? Ha? Zugi ne demek? Bilmiyorum. Zugi devcede ühü demekmiş. Hani biz ühü ühü, ühü diye ağlıyoruz ya. Devcede de Zugi demekmiş ühü. Şey Tabi zinkorinolular Seymiş. miniler Ama neyi şey devin ya? gözyaşları Üçük altında şemsiyelerini ne? açıyorlar yağmur botlarını giyiyorlar gümbür gümbür ağlıyor çünkü dev diyorlar ki bu da ne böyle ne yapacağız şimdi ve hemen devi susturmak üzere neye biniyorlar bir balona biniyorlar evet. sepetine doluşuyorlar çünkü dev en yüksek tepesinde yaşıyor zinkorinonun ve zaten o bir dev. Ona ulaşmak için hemen balonlarına biniyorlar sıcak hava balonlarına ve önce aşçı geliyor bu arada dev burnunu nasıl sümkürüyor biliyor musun Hı -hı. Hı -hı. hatırlamıyor musun hayır zofort diye sümkürüyor da ki burnunu sonra zofort. devle konuşmaya başlıyorlar önce aşçı konuşuyor ve diyor ki aşçı mini, hadi sus artık ki bu kadar anlayacak ne var ki ve ona diyor ki eğer susarsan sana bu kurabiyeyi verdim Aşçı çünkü öyle kurabiyeler pişiriyor çok seviyor. Eğer susmazsan da diyor şurada görüyor musun? Aa buradaki ne Tayga? Bunu hatırlıyor musun? Ceza sandalyesi. Evet çok korkunç bir fikir değil mi? Evet. Diyor ki eğer susmazsan şu ceza sandalyesini görüyor musun? Oraya gidersin. Yinki bunu dinliyor ve ne diyor biliyor musun? Yinkiye bu sözler hiç iyi gelmiyor ve Yinki önce bir zugi de zugi zugi de zugi diyor, sonra da diyor ki zampinti zampinti zamacin zomini he zampini he para bah hey. <gülüyor> Evet ne ne dedi ki ne diyor çünkü dev, devce konuşabiliyor Yinki bir tek ya hiç anlamıyorlar ne dediğini. Bunun üzerine adanın bilgini bilgini var o geliyor diyor ki onun ilacı bende ve ona içine at dertlerini kremini veriyor. Kremin kapağını bir açıyorlar. <gülüyor> Öyle fena kokuyor ki. Pii. bu da olmuyor. Ve gözlükçi adanın gözlükçüsü çıkıyor. Diyor ki: durun onun nece bende bütün devlere e, bir gözlük gerekir. Çünkü zaten adanın en yüksek yerinde diyor helikopterle dev bir gözlük taşıyorlar. Yinkeye takıyorlar ama olmuyor." Ve bu arada gözlükçi hemen bir selfie çekiyor. Hani kendi fotoğrafını çekmek var ya kam, e, telefonla. Hı hı. Ondan sonra Yinky ile gözlük keyfi diye. Ama, Ama bu da değil. olmuyor. Bu da hiç işe yaramıyor. Bu da işe yaramayınca yinki bir hareketler yapıyor. işte açıyor kollarını, kapatıyor, kendine sarılıyor. Şöyle bir sallanıyor falan. Bir adalar başlıyorlar dans etmiyor. Çünkü sanıyorlar ki bale yapmak istiyor. Halbuki o da değil. Bu arada kitabın başından beri Zezi diye kızıl saçlı bir çocuk var. Çocuk var. O gidiyor. O bir tane kurabiye vardı ya, şimdi evet, getiriyor. Başlıyor evet. onu kır, kırt, kırt, kırt kırt kırt kırt ve ne şekline getiriyor kurabiyeyi? Kalp. Evet ve onu Yinki uzatınca Yinki ne diyor biliyor musun? Yimini. Yimini devcede evet demek. Nihayet biri beni anladı diye Yinki bak nasıl sevinmiş. Evet. Görüyor musun? <gülüyor> ve böylece kurabiye Yinkiniz, mi istiyormuş? Hayır, kalp şeklinde olması önemli kurabiyenin. Yinki'nin sevilmek, birazcık insanlarla, diğer minilerle iletişim kurmak, ilgi görmek istediğini anlıyoruz. Ağlamasının nedeni meğer ilgi görmek istemesi, sevilmek istemesiymiş. Ve Yinki diyor ki: "Zampinti zampinti zamazingoriki, sevgi istiyorum. Yalnızlık yordu beni. Zomini he, zampini he, paraba hi hey, sarılın bana, sevin ve okşayın beni." Ve böylece Adalılar, Zinkorino'lular onu anlıyorlar ve dev bir kucaklaşma düzenliyorlar. İşte böylece öykümüz bitiyor. Ama bitmiyor aslında. Aslında Devamı bitmiyor. Gelecek. Bu dizinin ilk kitabı e, Bizim Devin Nesi Var adlı dizinin ilk kitabı Zurgileyen Yinki'den söz ettik. Seda Meşeli Alar yazdı ve Rukiye Ulusan resimledi. ABM yayınlarından çok yakın zamanda çıkmış bir kitaptı bu. E, şimdi hoşçakal deme zamanımız geldi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere YouTube kanalımıza bir göz ben atın ben olur mu? Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulannlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle.